Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. Bildiğiniz gibi Kentin Gizli Öyküleri programında gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz. Ve öyküleri bizzat kahramanlarından o öyküleri yaşayan kişilerden dinliyoruz. Bugün de yine programımızda özel bir konuğumuz bizlerle birlikte ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak sevgili Selda Susal Saatçı. Selda hoş geldin Merhaba. programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olmayı kabul ettin. Yaşam öykünü dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben çok teşekkür ederim. Peki sorsam Selda kimdir desem ne söylersin bize? Valla Selda Susal Saatçi içsel mutluluğunu kırklı yaşlarının sonunda keşfetmiş e, ve bütün hayallerini şu anda peşinden koşmaya çalışan e, bir insan olarak tanımlayabilirim aslında kendimi. Ne güzel programımıza konuk olma nedeninde aslında birazcık da bu içsel mutluluğunu sağlamış ki bugün günümüz şartlarında bu yaşam koşturmasında e, böyle senin gibi insanları bulmak zor oluyor. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır Selda'nın yaşam öyküsünü. Nerede başladı yaşam öykün Selda? Yaşam hükmü nerede başladı? 1972 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, babam burada tıp fakültesinde okuduktan sonra Almanya'da da okumaya karar verdi. Dolayısıyla ben 5 yaşındayken onunla birlikte bütün aile olarak Almanya'ya taşındık. Ee, Almanya yılları tabii enteresan yıllardı. Ee, neonazilerin aslında hani... E ...yoğunlaşmaya başladığı bir döneme gelmişti bizim Almanya'da bulunmamız. Ee, ve orada oldukça aslında zorlandığım dönemler de oldu. Ee, bir hikaye anlatmak isterim orada. Bir gün okuldan eve dönüyorum... Ve bir apartmanın üst katlarından aşağı pis diyerekten üzerime bir sıcak su boşaltıldı. Ben koşa koşa tabii ki eve gittim ve babama durumu anlattım. Tabii ki beklentim aslında babam okula gitsin, işte durumu konuşsun vesaire vesaire yönündeydi. Fakat babam bunu yapmadı. Babam dedi ki, bu senin problemin bununla başa çıkmayı öğrenmen gerekiyor. İyi ki de öyle yapmış. Çünkü o gündür bugündür ben tıptık ayaklarımın üstünde durmayı başaran bir insan olarak e, bugünlere geldim diye Düşünüyorsun. Peki 5 yaşında Almanya'ya gidiyorsun 5 yaşından öncesi Türkiye'deki dönemi hayal meyal belki hatırlıyorsun belki hatırlamıyorsun gittiğinde e, yeni bir yaşam yeni bir ortam ve çocuksun e, okula orada başlıyorsun e, bir Türk ailenin çocuğusun ve anlattığın öyküden de anladığımız gibi zorluklar yaşıyorsun o dönemde e, Almanya'da çocuk olmak e, sana neler kattı nasıldı? ...neler kalktı... ...öncelikle bir dil bariyeri vardı... ...hiçbir kelime Almanca bilmiyordum... Ee, ve ilk gittiğimiz yıl e, yuvaya yazıldım küçüktüm 5 yaşındaydım ee, ve bir yıl boyunca ben, ben tek bir kelime konuşmamıştım yuvada ben o dönemleri çok iyi hatırlamıyorum fakat annemi e, yuvaya çağırmışlar ve çocuğumuzda bir problem de var neden konuşmuyor e, diye sormuşlar e, fakat ben böyle titizlikle insanları dinliyormuşum ve bir yılın sonunda konuşmaya öyle bir başlamışım ki hiçbir almandan farkım kalmamış. <gülüyor> Şu an seni dinlerken konuşamadığını düşünüyorum. Bir yandan da demek öyle bir dönem var hayatında. Evet konuşamadım Peki. bir dönem olmuş. Bir yıl kadar anaokulunda hiç konuşmamışım diyebilirim. Ee, ama o bir yılın sonunda da tam bir Alman gibi e, hiçbir aksansız vesaire Almanca e, konuşmaya başlamışım. E, dolayısıyla o dönemden hep annemin e, anlattığı kadarıyla aklımda kaldı. Ee, ama sonrasında dediğim gibi hani yaşadığım o e, ne olmaz ilerle yaşadığım sorunların dışında e, aslında ayrımcılığın da olduğu bir dönemde e, örneğin okula gittiğimizde işte orada e, ilkokuldan sonra okul, gümnazyum e, vesaire diye ayrılır ve puanlarınıza göre de üst seviyede bir okula geçebiliyorsunuz. Benim puanım tutmasına rağmen öğretmenlerim örneğin benim gümnazyuma gitmeme karşı çıktılar. Fakat yine de orada da direnerek gümnazyuma gitmeyi başardım. Ve 13 yaşımdayken de babam artık Türkiye'ye geri dönmek istedi. Ve 13 yaşımda Türkiye'ye geri döndük. Bu sefer dedik gurbetçi bir çocuk olarak Türkiye'de hayatımı sürdürmek söz konusuydu. Bu sefer başka bir zorlukla karşı karşıya kaldın. Almanya'ya adapte olmak, alışmak gittiğinde çocukken daha... Çok başındayken alışmak başka bir sorunken 13 yaşında şimdi tekrardan Türkiye'ye adapte olmak Herhalde sorun oldu o yıllarda diye düşünüyorum Doğru mu düşünüyorum doğru, acaba? Doğru kesinlikle ee, aslında şöyle evimizin içinde Türk kültürü kesinlikle çok korunuyordu değil çok korunuyordu ee, fakat dışaraki hayat olduğu gibi Alman kültüründen oluşuyordu okul, arkadaş çevresi vesaire vesaire. dolayısıyla Türkiye'ye geldiğim zaman da en büyük problemlerimden bir tanesi yine dil söz konusuydu dil problemi söz konusuydu nasıl ki Almanya'ya gittiğimde Almanca konuşamıyordum Türkiye'ye döndüğümde de bu sefer Türkçe olarak kendimi ifade etmek problem haline gelmişti çok iyi anlayabiliyordum fakat e, konuşma noktasına geldiğim zaman ya da kendimi ifade etme noktasına geldiğim zaman oldukça zorlanıyordum. Neyse ki Almanca tedrisatlı bir okula başladım. Çağaloğlu Anadolu Lisesi'ne e, gittim e, ve oradan da e, mezun olurken üniversitede tıpkı babam gibi doktor olmayı hayal ettim. Fakat ben e, doktor olacak bir kafaya aslında sahip değildim yani matematik fen vesaire e, benim beynim öyle çalışmıyordu. Yine de ısrar ettim. Fakat üniversiteyi ilk yıl kazanamadım. Fakat ikinci yıl dedim ki, ya bildiğim en kolay şey neyse ondan sınava gireceğim. Ve neyse onu okuyacağım dedim. Ve tahmin edeceğimiz üzere e, Alman Almanca oldu diye düşünüyordum. Peki sınavı kazanmışsındır artık bu kadar Almanca bilerek. Evet sınavı kazandım. Kazanmasam çok ayıp olurdu sanıyorum. <gülüyor> e, ve üniversitenin ikinci yılından itibaren de ee, kendi paramı kendim kazanmak istedim ve turizm ajantalarının bir ilanını görerek e, üniversitenin tanısında e, hosteslik yapmak üzere bir başvuruda bulundum. Sonraki 3 yıl boyunca da e, çeşitli turizm ajantalarında Türkiye'ye gelen turistlere folklor kıyafetleri içerisinde lokum tutarak aslında harçlığımı kazanıyordum. Eğlenceli yıllardı Bak, sanki. Efendim? Eğlenceli yıllardı herhalde senin için bir yandan öğrenci olmak bir yandan böyle eğlenceli bir sektörde hem kendi paranı kazanmak e, o üniversite öğrencisi bir genç için Türkiye'de oldukça iyi olsa gerek diye düşünüyorum kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Birincisi sürekli yeni insanlarla tanışmak, farklı kültürlerle bir arada olmak benim için hani çok kendimi geliştirmem açısından çok önemliydi. İkincisi bilimi geliştirmek açısından çok önemliydi. Üçüncüsü de aslında sonraki yıllarda gerçek iş hayatım, kurumsal iş hayatıma girdiğim zaman aslında kişisel yetkinliklerimin e, ve becerilerimin geçmesi anlamında o yılların çok büyük faydalarının olduğunu düşünüyorum. Eee Dediğin gibi çok eğlenceliydi, o yüzden de turizmin de Türkiye'de çok iyi olduğu yıllardı. Dolayısıyla ben de turizmde kalmaya devam etmek istiyordum. Fakat üniversiteden mezun olmama işte bir iki hafta kala bir GSM operatörünün bir işinde çalıştım. Daha yeni kurulmuşlardı o yıl Türkiye'de. Ve bir şekilde oradaki halk ve ilişkiler müdürüyle de sohbet etme imkanı buldum. Onlar da daha yeni ekipler vesaireler kuruyorlar. Ve bana iş teklif etti. Ben asla dört duvar üresinde oturabilecek bir insan profili olabileceğimi hiç düşünmüyordum. Ve dolayısıyla her seferinde bütün organizasyon boyunca ben çok kibar bir şekilde ya kusura bakmayın olmaya kararlıyım. Diyeyim, bir kestirip attırıyordum konuyu. Fakat sağ olsun oradaki yönetici, Hiçbir zaman e, unutamayacağım bana çok büyük katkıları olan bir yönetici. Beni sonrasında rahat bırakmadı, peşimi bırakmadı ve sürekli beni telefonla arayarak sen bizimle çalışmalısın, sen bizimle çalışmalısın dedi. O yüzden ben de artık yine, ayıp olmasın diye bari bir görüşmeye gideyim orada yüzüne karşı hani, bunu kesinlikle istemediğiniz bir kez daha söyleyeyim de da bu desteği kapatayım arzusundaydım. Peki başarabildin ee, mi bunu gerçekten ben... yoksa ikna mı oldun? Ya işler hiç öyle planladığım gibi gitmedi. Çünkü ben o toplantıya girdim ve sözleşme imzalıyarak çıktım. <gülüyor> ve bu da aslında benim 20 yıllık profesyonel iletişimci olmamın yolunu bir şekilde açtı. Peki bu büyük ee, CSM operatörü e şirketinde, CSM şirketinde halkla ilişkilerde Departmanı'nda çalışmaya başladın. Ee, kurumsal bir geçmiş oldun. Hiç hayal etmezken, hiç beklemezken böyle bir kariyer. Ee, sonra kariyerin nasıl devam etti, neler yaptın? Sonra yaklaşık bir buçuk yıl o şirkette çalıştıktan sonra rekip şirkete geçtim. Orada birkaç yıl çalıştıktan sonra bu sefer sektör değiştirmeye karar verdim. Ve hızlı hava taşımacılık sektörüne geçtim. Orada da e, Türk dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinde çalıştım. Ve uluslararası görevlerde dahil olmak üzere çok farklı seviyelerde ve pozisyonlarda yer aldım. E, ardından da yine e, Fortune 500 şirketlerinden e, büyük bir şirketten bir e, teklif geldi. Çok düşündüm. 8 yıldır e, ait hissettiğim şirketten acaba kopabilir miydim? Yeni bir sektörde yeni e, doğruluklarla mücadele etmek istiyorum muydum, istemiyor muydum vesaire derken e, ben dedim ki evet bir değişiklik yapmanın zamanı geldi. Bir değişiklik yapmam lazım. Ve tütün sektörüne geçtim. E, orada da yaklaşık 5,5 yıl kadar çalıştım. E, fakat Maya kıyametinin kopacağı bir tarih vardı. Ee, sanıyorum hepimiz bunu hatırlarız. Deneyicilerimiz hatırlayacaklardır o tarihi. Ee, Oldukça popüler o zamanlar popüler halen, e, o şirketinde çalışıyordum. O gece Maya kıyameti kopmadı. Ama benim kıyametim koptu diyebilirim. Çünkü ay saat arayla e, kendimi sürekli olarak hastanenin acil servisinde buldum. Ee, her seferinde gidiyorum bir şey yok deyip bir serum yapıp tekrar beni eve götürüyorlar, gönderiyorlar fakat bir saat sonra tekrar gidiyorum tekrar aynı serumlar yapıp tekrar eve geliyorum üçüncü seferinde menenjikten şüphelendiler omurun ee, ikna sıvı alındı vesaire ve şüphelerim doğru e, çıktı tespit edildi ee, ve beni derhal hastaneye yatırdılar ee, sonraki süreç aslında benim için bir dönüm noktası oldu çünkü hastanede kaldığım her gün bana doktorlar gelip üç tane riskten bahsediyorlardı. Sağır olabilirsin, e, tar olabilirsin ya da hafızanı kaybedebilirsin. Sürekli her gün hafıza testleri yapılıyor vesaire vesaire. E, çok şükür hasarsız bir şekilde atlattım o süreci. Fakat aslında hayatım bana attığı önemli bir tokatçı diye düşünüyorum. İyi ki de atmış. Peki otokatla beraber ne düşünmeye başladı Selda? Yani yoğun bir şekilde özel sektörde çok iyi bir kariyer yaparken, gece gündüz koştururken, o yoğun tempoda çalışırken bir gün e bedeni, sağlığı ona dur dedi ve bir şey söylemek istiyordu. Selda'ya ne söyledi? Selda ne anladı AutoCAD'tan? Ya hayat bana bir kere bir dur diyordu. Yani önüme hep iyi fırsatlar gelmişti. Ben hani hayatımın çoğunu hani çalışarak geçiren bir insandım. Ee, aptal bir insanda değildim dolayısıyla kariyer basamaklarını sürekli olarak tırmandım tırmandım tırmandım fakat hiçbir şekilde içsel mutluluğumun içimin gerçekten neyi kıpır ne beni kıpır kıpır hale getiriyordu bunları hiçbir zaman sorgulamamıştım ee, dolayısıyla artık bir durmam gerektiğini ve Serda ne istiyor Selda niçin var ee, bunu sorgulamam gerektiğini sesim bana sürekli olarak söylemeye başladı ee, ve ben birkaç yıl daha kurumsal hayatta kalmaya devam ettim düşünceler kafamdayken. 2015 yılında e, artık dedim ki hayır e, kendi hayallerimin peşinden koşma vakti geldi. Fakat işin acı tarafı şuydu ki hayallerimin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Dolayısıyla e, ilk etapta biraz İstanbul'dan uzaklaşıp e, Bozrum'da iki aydana bir ev kiraladım. E, ve her sabah uyandığımda bir liste yapmaya başladım. Serda'nın sevdiği şeyler ve Serda'nın sevmediği şeyler şeklinde. E, i̇ki ayın sonunda her gün yaptığım o listeleri birbirine kıyasladığım zaman sürekli olarak üç tane şey ortaya çıkıyordu. Bir, Serda seyahat etmek istiyor. E, seyahat etmekten inanılmaz keyif alıyor. E, i̇ki, Serda bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktan keyif alıyor. Üç, Selda sadece insanların değil hem insanların hem de hayvanların e, ya da canlıların diyelim hayatına dokunmak istiyor. Dolayısıyla e, ben her ne yaparsam yapayım bundan sonraki süreçte bu üç şeyi mutlaka içinde barınma, barındırması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Selda'yı mutlu, Selda mutlu eden bu üç şeyi Selda nasıl birleştirdi ve neler yapmaya başladı? Selda neler yapmaya başladı? Önce basit olandan başladım aslında. Bildiklerimi başka başkalarıyla paylaşmaktan başladım. Moda sektörü için tüketici trendiyle ilgili yazılar yazmaya başladım. E, i̇letişimle ilgili kurumlarda eğitimler vermeye başladım. Ve minik minik canımın istediği markalara iletişim dönüşmanlığı yapmaya başladım. Bunlar ilk aldığım aksiyonlar oldu. E, i̇kincisi seyahat etmek benim en büyük tutkum. E, ve bundan ilham alarak bir startup kurdum. Ee, şöyle ki e, adı Yiğitap, bir sosyal sofra paylaşım platformu. Sosyal evinde sofra paylaşım yapıp, platformu. E, evinde yemek yapıp sofrasında misafir ağırlamak isteyenlerle o sofralara konuk olmak isteyenleri buluşturan bir platform. Nasıl kendi seyahat etme tutkumdan ilham aldım diye soracak olursa, e, Bugüne kadar ben e, 50'nin üzerinde, 53-54 yaklaşık ülke gezdim ve ne zaman yeni bir ülkeye gitsem ya da şehre gitsem böyle turist gibi gezmekten hiçbir zaman hoşlanmadım daha çok böyle işte yerel hayatın içine gireyim ara sokaklarda kaybolayım ve nerede böyle açık bir terde görsem ya da cam görsem kapı görsem oradan evlerin içine süzülüp o evlerin içindeki hayatı çok merak ediyordum çünkü gerçek kültürün o evlerde yaşandığına inanıyordum ee, e Dedim ki yani tek böyle düşünen insan da sen değilsin herhalde Selda. Kendim bile, sonrası şirketlerde çalıştım ağırlıklı olarak. Ee, ve bir sürü yabancılar geliyor gidiyor. Bunların 3 yıllık, 5 yıllık kontratları oluyor. Fakat giderken Türkiye'ye ait en ufak bir e, fikirleri olmuyor. Yani Türk arkadaşları da olmuyor. Şanslılarsa eğer, işte, şirketten bir iş arkadaşının en fazla bir kere evlerine gitmiş olabiliyorlar. Onun dışında hep kendi expat e, ağları içerisinde ve networkleri içerisinde sosyalleşiyorlar. Bunu yani expat arkadaşlarımdan bir tanesi aradım. Dedim ki ya ben dedim e, böyle bir geleneksel Türk sofrası kursan bir Türk'ün evinde ve yabancılarla Türkleri bu sofralar etrafında buluştursan bu senin kulağına nasıl geliyor dedim. E, Sordum arkadaşım bu fikre buydu. Biz bunu mutlaka yapmalısın. Ve ben e, Facebook üzerinde çok basit bir şekilde Live Global, Eat Local diye bir e, sayfa kurdum. Yani global yaşa, yerel ye. Ve ayda bir iki kere böyle bir iki tane de ressam arkadaşım vardı. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar. Ev atölyelerinde bayağı böyle anneme, kayınvaleme vesaire böyle geleneksel Türk yemekleri yaptırıyordum. Ve o ressam atölyelerinde yabancılarla yani Türkiye'de yaşayan ekspatlarla e, Türkleri buluşturmaya başladım. Baktım ki bu fikir insanların hoşuna gidiyor. Çünkü bir yıl içinde yüzün üzerinde insan ağırladım ve bunlardan 3 tanesi de şans eseri konsolos çıktı. E, baktım ki insanların bu fikir hoşuna gidiyor. Dedim ki ben bunu daha fazla insanın yararlanabileceği bir platform haline getirmem lazım. E, ve aynı dönemde yine kurumsal hayattan ayrılan 17 yıllık kurumsal hayatını geride bırakan arkadaşım Özlem'le bir Sosyal Sofra Paylaşım platformu YİTAP'a kurmaya karar verdim. Ee, az önce mutluluk kaynaklarımız sıralarken başka canlıların hayatına dokunmaktan bahsettim. Ee, i̇şte bu yaptığım girişimin içerisine biraz bunu katmak istedim. Özlem, ortam özlem de sağ olsun hep o e, bakış açısıyla yaşayan bir insan. Dolayısıyla biz e, YİTAP'ın içerisine biraz sosyal girişimcilik kattık ve e, sistem üzerinden yeniden her bir yemek için KİDEV'e e, temel ihtiyaç deneyelim bir bağışta bulunuyoruz ve böylelikle açlıkla mücadele çabalarına Türkiye'deki katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sevgili Selda, o, o kadar güzel anlatıyorsun ki o kadar güzel anlatıyorsun ve o kadar seri anlatıyorsun ki araya girip bölmek dahi istemedim. Ama dinleyicilerimiz için <gülüyor> birazcık daha konuyu açalım. Yani onca yıllık kurumsal tecrübenin ardından hayat sana dur dediğinde duruyorsun ve o zaman seni mutlu eden şeylerin bir listesini yapıp onların peşine düşmeye başlıyorsun. O peşine düştüğün işlerden bir tanesi de bugün aslında o sosyal sofra paylaşımı dediğin platform üzerinden hem Farklı kültürlerdeki insanları sofralarda buluşturuyorsun. O sıcaklıkta, aile ortamında, ev ortamında, e, o hı hı. sofranın sıcaklığında ve dostluğunda, muhabbetinde bir buluşturuyorsun. Hem de bunu yaparken de e, açlıkla mücadele eden bir sivil şey, toplum kuruluşuna da yine e, gelir elde edilecek, bağış sağlayacak bir başka... E, Katkı da ortaya koymuş oluyorsun. Bütün bunlar hı hı. E, bugün geldiğin noktada peki hayatın sana o gün dur dediği Selda'yı mutlu ediyor mu? Bugün ne düşünüyorsun geriye dönüp baktığında iyi ki yapmışım diyor musun? İyi ki yapmışım diyorum kesinlikle diyorum. Ama şunu da söylemem lazım bu yaptığım şeyler hiç kolay değil. Çünkü o kurumsal hayat kafasını geride bırakmaya çalışmak bir kere başlı başına zorlu bir süreç. Şöyle düşün, e, ne olursa olsun hesabına ayın sonunda yatan yüklü bir maaşını geride bırakıyorsun. Sana bütün kapıları sonuna kadar açan ünvanları geride bırakıyorsun. E, koca gücünü arkana aldığın bir markayı geride bırakıyorsun. E, sen aslında sadece bir yol gösteriyorsun, vizyon veriyorsun bir yönetici olarak. Dolayısıyla senin için çalışan bir ekip var. Bütün bunları geride bırakıyorsun. E, Tek başına bir kahramansın. Tek başına bir kahramansın. Her şeyi tek başına yapman gerekiyor ve başına, e, her şeyi tek başına yapman gerekiyor. Ve aman Allah'ım diyorsun. Bunları ben her halde stajyerken falan yapıyordum en son. Ve bazen hani zorlandığım ya da pes etmek istediğin anlar da olmuyor değil. Fakat o zaman yine içsel mutluluklarına geri dönüyorsun. E, ve diyorsun ki hayır benim direnmeye devam etmem gerekiyor ve koşmaya devam ediyor. Ne güzel e, aslında radyo programımızı e, kentin gizli Öyküleri programını dinleyen dinleyicilerimiz düzenli olarak dinleyen dinleyicilerimiz daha önce de aslında senin gibi kendi sosyal gelişimini kuran kurumsal hayatı bir gün bir kenara bırakıp oradan edindiği tecrübeyle ben hayatımdaki tutkuyu buldum ve onun peşinden gideceğim diyen konuklarımızı konukları ağırladığımızı hatırlayacaktır. E, genelde hep de sonunda böyle güzel işler ortaya koyan kişiler ortaya çıkıyor ama bunu deneyip başaramayanlar da var illa ki. Ee, geldiğimiz noktada ama şunu söyleyebiliriz herhalde tüm sen dahil tüm konuklarımızda gördüğümüz şey insanlar gerçekten hayatta kendisini mutlu eden ve varlığını ben neden varım ve ne yapıyorum dediğinde onun yanıtını bulmasına sebep olan tutkusunu bulursa ki burada sihirli nokta o tutku bence o tutkunun peşinden giderse bütün zorlukları görmezden gelmeye başlıyor ve o tutku muhakkak eninde sonunda başarıya götürüyor diye düşünüyorum. Konuklarımdan, evet, kentin gizli öykülerinde sabır. öykülerini paylaştığımız e, konuklarımızdan öğrendiğim kadarıyla katılıyor musun bana? Katılıyorum. Bu birazcık sabır gerektiren bir süreç ve e, sabrı da ne zaman gösterebilir insan? Çok sevdiklerine karşı gösterir değil mi? Yani şimdi anne baba olduğunuzu düşünün. E, çocuğunuza nasıl sabırlı davranıyorsanız e, hayallerinizi gerçekleştirmek için de aynı sabrı göstermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki dinleyicilerimiz şu anda bu platformdan yararlanmak isteseler nasıl ulaşabilecekler? Nasıl sofralara Tabii konuk ki, olabilecekler? E, bir web sitesi bu yitap.com Oraya girdiklerinde çok basit bir şekilde e ve şifrelerini girmek suretiyle çok kolay bir şekilde üye olabiliyorlar. Peki dinleyicilerimiz için yitap'ı kodlayalım mı Selda? Daha kolay Tabii ulaşabilirler ki. diye düşünüyorum. Tabii ki seve seve. E, Yol Gatı'nın Bejmen'in E'si, Adana'nın A'sı, Trabzon'un T'si, Urfa'nın U'su, Paris'in de T'si. Nokta.com. Nokta bu platformun üzerinden, bu platform üzerinden e, hem sofralara konuk olabilirler, hem de kendileri de sofralarını davet edebilirler galiba. Aynen öyle. Davet sahibi olma, olmak isteyenler, sistem üzerinden, sistem üzerinden bir başvuru formu doldurarak süreci başlatabilirler. Peki yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Bugün programımızda Selda'yı tutkusunun peşinden gidip kendi girişimini kuran ve Hayatta kendisini mutlu eden, işin peşine düşmüş olan e, başarılı bir insanı konuk ettik. E, yavaş yavaş programda sonuna gelirken dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Şu anda belki senin gibi kurumsal hayatta çalışan e, ama hayallerinin peşinden gitmeye çalışan ya da hayalin, onu mutlu edecek hayalin ne olduğunu arayan kişiler olabilir. biz dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Onlara ne tavsiye edersin? Endişeleri ve korkuları bir kenara bırakmayı tavsiye ederim. Çünkü o dönemde benim de kendi içimde kafamdaki çelişkiler ya olmazsa, ya başaramazsam, e, ya para kazanamazsam, ya geçinemezsem vesaire vesaire gibi sorular ve endişeler sürekli olarak kafasının iç, içinde insanın e, dolaşıp duruyor. E, ama inanın hiçbir şey olmuyor. yaşamaya devam ediyorsunuz. Ee, ve bir şekilde hayata tutunuyorsunuz. Hayallerinizin peşinden e, gitmeye başladığınızda da hayattan aldığınız keyif çok çok daha başka türlü oluyor. Bunu bir söylemek istiyorum. İkincisi de e, içsel mutluluğun temel kaynaklarından bir tanesi kendiniz dışında bir şeyler için çabalamak ve çalışmak. E, lütfen biraz etrafımızdaki hayatlara neler yapabiliriz, neler katabiliriz? Ee, neler değiştirebiliriz hayatımızda, doğaya nasıl bir fayda sağlayabiliriz ve fayda vesaire kalbimize ne yakınsa sosyal bir amaç olarak bunlara birazcık bir düşünmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Selda. Programımıza konuk olduğun yaşam öykünü bizlerle paylaştın, dinleyicilerimizle paylaştın. İyi varsın. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün programımızda sevgili Selda susal saatçi konuğumuz oldu ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı Selda'nın yaşam öyküsünü de dinledikten sonra bir kere daha diyoruz ki sizi mutlu eden şey neyse onu arayın onu bulun o hayalin peşinden gidin hiç yılmayın vazgeçmeyin er ya da geç emin olun o tutkuyu bulduktan sonra o tutku sizi hep güzelliklere götürecektir bizler Kent'in Gizli Öyküleri programında hep bu tutkusunu peşinden giden güzel işler yapan ve hayatı bize yaşanılır kılan insanlarla bir arada olmaya çalışıyoruz ve hep söylüyoruz bir şehri bir kenti Kent yapan şehir yapan yaşanılır kılan yolları köprüleri binaları değil o şehrin sokaklarında yaşayan bugün adını sanını bilmediğimiz tırnak içinde söylüyorum ünlü olmayan ama aslında bu yaşamı bize yaşanılır kılan insanlar Selda da onlardan bir tanesiydi. Siz de benim de anlatmak istediğim öyküm var ben de yaşam öykümü paylaşmak istiyorum derseniz sosyal medya hesaplarımızdan Facebook'tan ve Instagram'dan kentin gizli öyküleri sayfasını takip edebilir oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler iki hafta sonra yine özel bir konuğumuzla yine güzel bir yaşam öyküsüyle Kentin Gizli Öyküleri programında burada olacağız. Bu mikrofonlardan sizlere sesimizi duyurmaya çalışacağız. Sizler de orada olursanız, bizimle olursanız mutlu oluruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri.